Nedir? Değil mi? Münafıklık iki ee, bir şekilde. Ama Hanefi mezhebinde sadece münafık tektir. Yani iman münafığı kıbr edilir. Amel münafığına fasık denir. Ama bazı mezheplerde amel münafığı da münafık fasık manasında kullanılır. <gülüyor> Hocamızın okuduğu ayeti kerimede ee, i̇kinci sayfada Yani daha doğrusu Orada da e, Ayet olarak bir bakayım Kaçıncı ayet Evet Ve minennâsi men yegûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âkhiri İnsanlardan bir takım bir kısım insanlar vardır ki Allah'a inandıklarını söylerler ahirette de inandıklarını söylerler ama bunlar bu sözleriyle samimi değiller. Bunlar gerçekte ise ve mahu ve iman etmiş değillerdir. Gayet gerime eee imanın sorgulanmasını e, sorgulandığı zaman iman eğer ki e, olması gereken gibi değilse Demek ki bir hastalık var. Bir yanlışlık var. Manasını taşıyor. Bu açıdan yukarıdan beri anlatılan e, kafirlerin bir kısmını anlatmak, izah etmek onlara ne anlatırsanız anlatın hiçbir faydası yoktur. İster güzel yoldan, tatlı dilli güzel bir servis yapsanız isterse de ee, uyarıcı ve azarlayıcı tazirle konuşsanız yine bir faydası yoktur. Çünkü onların kalpleri mühürlü ve kulaklarına mühür. Ee, efendim. Gözlerinde de perde vardır. Onlar için azab bu azim büyük bir azim bir azap vardır. Dedikten sonra bu ayet geliyor. Acaba bir soru sorulabilir. Yani neden insanlar bu, bu yolu tutuyor? Neden insanlar gerçek iman etmek varken iman ettiği gibi yaşamak en kolayı iken iman ettiği gibi değil de iman et, ettiğinin tam tersi bir yaşamı hayatı e, uygulamayı tercih ediyorlar. Bunların e, sebeplerini anlatırken de ee, hemen birkaçını burada zikrediyor yani evet yedinci ayet-i kerimeden itibaren izah ediyor bunların bir kısmının goya müminleri kandırmak gerçekte imanla hiçbir ilgisi nasibi yok ancak müminleri ve Allah'ı kandırmak ben de sizdenim deyip güven sağlayıp daha sonra onların iç yüzünü koya neyse kendince öğrenmiş onunla da diğer insanlara sır vermek onlar hakkında düşmanca tavırlar sergilemek ve onlara tuzak hazırlamak için ve ma yegdaune illa enfusehum ama bunların hud'a ve hilelerine kimse bir zarar görmez ve aldırış da etmez. Burada zarar görecek olan ve bu hile ve tuzağa gelecek olanlar kendileridir. Bu yaptıkları efendim tavır gösterdikleri tavır efendim e, kendilerinin aleyhine olacak ve bu dünyada da öbür alemde de yüzleri kara olacak, kara çıkacak, mahcup olacaklar. <gülüyor> Ama bunun böyle olacağını bu davranışın ileriye dönük kendilerinin aleyhine olacağını bilmezler, düşünmezler şuur edip akletmezler. Bu yolu onlar için çok geçerli. Hani içinde kozmopolit denilen bir e, tavır onlar için kalite demektir. Onlar için geniş kültür demektir. Onlar için efendim bu derece kendilerini üstün görmüş olma gereği diye de kandırırlar. Burada kimseyi kandıramazlar ancak ve ancak kendilerini kandırmış olurlar, münafıklar. Bu ayet e, davranıştan başkaları ne derece etkilenir, ne derece zarar görür konusu cevap verildikten sonra acaba bir insan neden münafık olur? Bir insan İçi başka dışı başka Neden böyle bir tavır sergiler Sorusuna verilen cevapta Yani 10. ayette fi gulûbihim meradûn Onlar neden yaparların cevabı Çünkü kalplerinde hastalık var Kalbi hasta olan insanlar Böyle davranırlar İnanırlar gibi görünürler Ama inanmazlar Çok ciddi gibi görürler ama iş başa düşünce tam tersi ciddiyetsizlik gösterirler. Çünkü bu kalbi maraz, hastalıklar gereğidir. E bundan dolayı yaparlar. Yoksa bir bildikleri olduğundan değil. Bir bilinçli tavır değil. Efendim aklın gereği bir şey de değil. Ama bu şuursuzca yapılan işler, yani davrandığın gibi inanmak, inandığın gibi de davranış sergilemek, eğer Müslüman isen e, böyle yapman lazım. Kalbindeki imanın gereğini dışarıya vururken de neysen o olmaya gayret gösterirsen bu e, paradoksal durumdan kurtulursun. İçi başka dışı başka münafık tavırları sergilemek bir hastalıktır. Nasıl bir hastalıktır? Bedeni bir hastalık mıdır? Hayır. Nasıl bir hastalıktır? Kalbi bir hastalıktır. Efendim, kalbi böyle hastalanmış insanların dışa vurumu söz konusu olmaz mı? Elbette olur. Her türlü e, iç ve dışın uyumsuzluğu zaman zaman kendisini belli eder. Ve dışa vurum e, söz konusudur. Bu için ve dışın birbirine uyumsuzluğu yüzünden insanların çoğu gerçekten bedeni sıhhat ve akli denge diye efendim, problemi de vardır. Bunlar sürekli efendim ya çok aşağıdan alan insanlar tiplemesi ya da çok yukarıdan bakan insanlar tiplemesi durumuna göre, yere göre, makama göre farklı kişilikler ortaya çıkar, böyle kendini gösterir. Bu manada da bir hastalıktır. Allah bunların şifa bulmayacak bir tavır sergilemesinden fezadehumullahu اللّٰهُ مَرَدَى Allah bu tiple, bu tip, bu özellikte olan münafık tavır sergileyen insanların e, hastalığını, marazını artırsın. Allah hiçbir kimsenin hasta olmasını istemez. Hastalığını durup durduğu yerde sebepsiz artırmaz. Ama bu sebep e, bizzat bu e, sebebi münafıklar kendisi elde etmiş, çalışmış, kazanmış. Ve de bundan başka da bir istekleri yok. İşi gücü Müslümanları ve Allahı kandırmaya çalışmak, onun diniyle alay etmek, onun gönderdiği peygamberler ile alay etmek olduğundan bu insanların bu e, bedduayı hak ettiğini anlıyoruz. Allah onlara ne diyor? feza dehumullahu merada Allah bu şekilde olanların bu kalbi marazını artırsın diyor. Yani onların Bu şekilde bir ayet-i kerimeye bakınca korkuyoruz. Yani çok büyük bir, celallı bir ayet-i kerime. Şöyle basitten bir anlayışla bakışla anlatmak çok zor. Gerçekten müminlerin arasında olup mümin gibi görünüp, yüzüne gülüp arkasından seni gerici yobaz veyahut da seni işte falan falan nokta nokta sonra da yüzüne gelince senden iyisi yok. Sen ne kadar büyük adamsın, şudur budur Ve Efendimiz ve Vesselam'a da bu şekilde yaklaşanlar Çoktu, bunlar ayrıca bir de Münafıklar Suresinde, Münafık Suresinde de Bu şekilde münafıklar anlatılmaktadır Sana derler ki sen Allah'ın Resulüsün Efendim sana kitabindi, inanıyoruz falan derler Ama gittikten sonra ya bizim ona dediğimize siz bakmayın İşte o yine bildiğiniz düşmanımızdır şeklinde diyen Yahudileri Kur'an-ı Kerim'de veyahut da o görünümdeki o iki yüzlü davranış sergileyen her kim olursa olsun bu şekilde bir lanetli bir davranış olarak burada anlatılıyor. Şimdi bundan sonraki ayet kelimeye bakalım. وَلَهُمْ عَذَابٌ elim Onlara azab elim vardır. بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ Allah durup dururken kuluna azap verir mi? Hayır, vermez hiçbir sebep yokken Allah kolunu cehennemine kor mu? Hakimiyet onun, azap onun, kul onun, mülk onun, her şeyi onu isterse yapar ama yapmaz. Allah muhakkak bizim yaptığımız günahların karşılığında cennet ve de efendim azap e, yanlışlarımız haramların ve sebeplerin olması durumunda da azaba ve cehenneme kor. Bu açıdan بِمَا yek zibun bu yalanlamış olmaları yüzünden yalancı olmaları yüzünden bir de yalanlamış olmaları yüzünden hem dini ciddiye almayıp yalanlıyorlardı hem de müminleri kandırıyorlardı işte bu yüzden Allah onları hiçbir zaman hidayet nasip etmedi sevgili kardeşim demek ki davranışlarımızda doğru sözlü olmak içimizde dışımızın bir olmasına gayret göstermek bir kardeşimize iyi dedik ise onun yüzüne içimizde olan nasıl düşünce sahibiysek o şekilde yaklaşmamız lazım. Elbette efendim çok da doğruluk satarken başın efendim ayağına kafasına basarak onu yerin dibine indirerek bir sözle söylemek gerekmez. Veyahut da çok yağcılık yaparak olmadığı şekilde insanları söylemek, insanları tanımlamak doğru değildir. Ne görüyor, ne biliyor ise bildiğin, gördüğün ve senin üzerinde bıraktığı efendim etki yönünden e, vasıflarını anlatmak o kardeşliğimizin sadakatimizin ve İslam'ın gereğidir. Ve izaqliyle lehum la tufsidu fil ardı. Kalu inna ma nhamu Münafık insanlar kendilerinin kötü insan olduğunun bilinmesini hiç istemezler. Yaptıklarının diğerlerinin farkına vardığını İfsad edici bir tavırlar sergilediğini, münafık ve nifak çıkaran bir kişilik diğerlerinde intiba bıraktığını e, asla sevmezler. İşte bunu onların yüzüne söyle. Burada ne diyor? Onlara yeryüzünde fitne çıkarmayın, ifsad etmeyin, malı, efendim, e, canı ve de insanları ifsad edecek davranışlar sergilenmeyin denildiği zaman Hayır ya biz mi? Biz evlat yetiştiriyoruz. Biz nesil yetiştiriyoruz. Biz insan yetiştiriyoruz. Biz şöyleyiz, böyleyiz derler ve de o yetiştirdiği insanları ıslahatçı efendim bu o yetiştirdiği insanları da muslih insanlar diye tanımlarlar. Oysa ki onların yaptığı efendim ifsattan fitneden başka bir şey değildir. Demek ki bu ayet kelimelerde, hocamızın da okuduğu bu ayet kelimelerde, münafık kimdir sorusuna verilen en güzel bir cevap oluşturuyor tabi ki ayetin burasında değil de daha sonra bir iki konu daha konuşacağız bu ayeti tam ifadesini tamamlanması için yani münafıklık nasıl bir tavırdır bunu sergilenmenin durumu nedir? Bunu anlamak için devamında yani 12 ve 13'te ve izakılehum aminu kemaaamana nasu kalu eno eminu kemaaamana sufaha. Onlara denilse ki normal insanlar gibi siz de iman edin. Onlar derler ki hayır şu sefih efendim ne dediğini bilmeyen, neden niçin iman ettiğini bilmeyen şu sefi insanlar var ya onlar gibi mi? Hayır. Şu köleler gibi mi? Hayır. Efendim şu fakirler gibi mi? Hayır. Şu imanı denenmiş, sınanmış ve iman ettiği her halinden belli. Bu insanlar malıyla, canıyla, efendim cihada hazır, inandığı yolda efendim malıyla, canıyla efendim koşturan, mücadele veren bu insanlar gibi, hayır onlar gibi, onlar sefichtir bizim gözümüzde. Onlar gerçek manada efendim iradesini kullanmaktan aciz, ve neyi ne için yaptığını bilmeyen sefi insanlardır. Sefi bu manadadır. Onların gözünde gerçek müminler böyle görünür. Ama bilin ki diyor, onların böyle sefih ve tırnak içinde meşhur sözler, gerici, yobaz falan, bu şekilde düşündükleri o toplumun e, gerçekte böyle olmadığını ispat eden ayet-i kerime, اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ onlar gerçekte kendileri sefihlerdir. Bunlar kim? Bunlar inne şaniyeken hüvel efter. Kevser suresinde peygamberimizin evlatlarının erkek evladı olmamasından dolayı işte sonu gelmeyen efter diye alay edip böyle bakan. Evladın varsa adam yerine koydukları. Evin varsa zengin isen efendim etrafın çoksa adam yerine koyun koyulduğu bir anlayış bir medeniyet, bir kültür, daha doğrusu medeniyetsizlik, betonlaşmış bir medeniyet, kişilik ve de samimiyetin bulunmadığı, hak ve adaletin bulunmadığı, hak ve adaletin güçlünün yanında olduğuna inandıkları efendim, bir inanış, inanış ve bir kültür sahibi. Bu insanlara diyor ki, bunların kendisi ifsad eden topluluktur. Bunlar müfsit olan topluluklardır. Ancak Bunlar kendilerinin gerçekten ne durumda olduklarının, nasıl biri olduklarının farkında değiller. Bir soru olduğu için bu münafıklık nedir? Nasıl bir münafık denildiği zaman ne, ne neler düşünmemiz lazım? Ayetle bunu cevap vereceğim. Ve izakilehum aminu kemaa amena nasu kalu eno'minu kemaa amena sufaha ala innahum hum sufahau velakin la yademun Bunların tavırları tipik tavırlarını şöyle yani 14. ayet ve 15. ayet kelime de izah ediyor. Hemen onu da okuyup inşallah daha sonra aslında bu uzun bir ayet kelime yani Uzunca da konuşulabilir. Onlar özet halinde söyleyelim. Kendi aralarında olduklarında şeytanlarıyla beraber olduklarında biz şeytanlara karşı biz sizinle beraberiz. Onlarla alay diyoruz. Ama müminlerle, gerçek iman edenlerle beraber olunca da biz sizinle beraberiz. Biz de sizin gibi iman ettik derler. Bu alaylı tavır. Bu alaylı tavra karşı Cenabı Hak'ta Allahu yestehzi bihim ve yamudduhum fi Allah onlarla alay eder ve onları tuyan ve isyanında bu eee durumunda bırakır. Onlara hidayeti nasip etmez. Hulâikellezîneşterevud dalâlete bilhudâ fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû mühtedîn. Evet. İşte bunlar o kimselerdir ki hidayet yerine dalâleti iştirah etmiş, almışlardır. Ama bu ticaret bereketsiz bir ticarettir. Herhangi bir kazanç sağlayamayacakları bir ticarettir. Kendilerine bu ticaretten bir hidayet kapısı açılmaz. Kendileri iktidar etmiş, hidayeti bulmuş olamazlar. İşte bunların örneği nasıldır devam ediyor. Ondan sonra bir müddet yanan ateşe benziyor. Sonra bir bakıyorsun ki rüzgar geliyor, talaz geliyor efendim o yok olup gidiyor. Sonra yine bir umuttur gecede yanan efendim gökyüzünde şimşekler çakıyor ve o korku içerisinde olan ellerini kulaklarına sokan ve de bir umut bir ışıktan bir müddet gidiyor sonra orada çıkılıp karanlıkta kalıyorlar. İşte bu örnekler münafıkça bir tavır sergileyen insanın örneğidir. Efendim ben bunu nasıl tanıyacağım? Yani nerede, ne şekilde? Bu tavır böyle. Bir de konuşurken, konuşurken muhakkak yalan söyler, yemin eder çokça. Ve özellikle konuştuğu yerde onu tutamazsın. Sözünde durmaz. Bir emanet verilirse emanete hiyanetlik gösterir. Dolayısıyla bu bir başkasının hat, hatasını Ayıbını görürse Özür dilediği halde onun özrünü kabul etmez Bu konuda da Rivayetler var hadis rivayetleri Demek ki Müslümanın üzerine Aşırı yüklenen insanlarda bir kalbi hastalık Vardır Bir kardeşimiz eğer helallaşmak istiyorsa Mümkün mertebe ona Helallık vermek suretiyle cevap vermek Doğru olur Riyakarlık Münafıklığın meyvesidir ama her riyakerde münafık değildir. Genellikle münafık insanlar riyakarana davranırlar. Namaz kılarken küsela, tembel davranan insanlar namazdan zevk almayan insanlarda bir münafıklıktan bahsedebiliriz. Ama acaba bu iman münafığı mıdır? Yoksa, yoksa amel münafığı mıdır? Bu konu tartışılabilir. Bu hususta bir hadis-i şerifi var. Hadis-i şerifi Efendimizin. Ma ben ala ümmeti, ümmetim üzerine korktuğum şeylerin en başında e, rü'yet ve sumettir. Şirke dönmeyeceğinizi biliyorum ama birilerinin gönlünü hoş tutmak için ibadet etmeniz, birilerini ilahlaştırmanız, onun hoşuna gidecek şeyler için her şeyi yaparsınız ama Allah rızası için bir şey yapmaya ağır gelir. Allah rızası için cihat etmek, Allah rızası için Kur'an okumak, hizmet etmek Allah rızası için bir kardeşin işini görmek, ona borç para vermek ve ondan da yararlanmamak şeklinde bir iman örneği yerine tam tersini sergiler. İşte riyakarlık her zaman gizli bir şirktir ve buna kapı her zaman bizim için açıktır. Bu manada her insanın bunu efendim sorgulaması gerekiyor. Yani gizli münafıklık, gizli riya gizli efendim ilah edinmiş olmak bazen dışa vurum halinde bizde efendim e, görünüyor. Bu göründüğü zaman tevbe istiğfar etmek lazım. Ya ya Rabbi acaba yaptığım ettiğim işlerde senin için yapmıyor muyum? Acaba bu münafıklık içimden bir hastalık mı var diye? bu korkuyla yaşamak bizim imanımızı güçlendirir bizim Allah'a olan inancımızı güçlü kılarsa yararlıdır. Ama vesvese boyutuna götürmemek lazım. Ama inancına şüphe haline getirmemek lazım. Ne mutlu gerçek manada kendi kendini sorgulayıp kendisini hizaya çekebilen ve diğer insanları kendisinden üstün gören ve bu manada da kibirden, gururdan uzak bir hayatı kendisine hayat olarak kabul eden, benimseyen kardeşlerimize diyorum. Fazla da sizi, vaktinizi efendim... Ay. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizin hüsniyetiniz bana bazı şeyleri söylememe sebep oluyor. Bu arada bu zamana kadar hep hüsniyetle ya, efendim, yani sizden e, bunu gördüğüm ölçüde, gördüğüm içinde böyle bir sohbet edesimiz bazen geliyor. Bazen de soru soruluyor. Bu açıdan da sizinle beraber sohbet etmiş, yani hasbihal etmiş olarak e, değerlendirin bu acizi sevgili Kadişem. E, bu kadarıyla getirelim. Başka da e, efendim e, kardeşlerimizden bir şey varsa insan eee konuşacağınız şeyler varsa buyurun. Ben biraz dinlenmeye çekileyim. Kurban hocam buyur hocam. hocam Allah razı olsun. Ya, mübar, Allah... odaya girince hiçbir...